841. konu, Müslüman'ın öfkesini yenmesi Ebu Berze el-Eslemi şöyle anlatıyor, bir kişi Halife Ebu Bekir Sıddi'ye çok ağır küfürler savurdu, bunun üzerine ona, şunun boynunu vurmamı ister misiniz, dedim, o da beni azarlayarak, hayır, bu, Hazreti Peygamber'in dışında hiç kimse için yapılamaz, buyurdu, Hazreti Ömer şöyle buyurmuştur, İnsanoğlu öfkesini yudumlamaktan daha hayırlı ve faydalı bir süt ya da bal yudumlamamıştır.